Selamünaleyküm aleykümselam. Mehdi aleykümselam zamanında tek mezhep olacağını söyleyen hocalar var. Bu doğru mudur? Arkadaşlar doğru değil. Bunu, bu konuda bir nas yok, bir ayet yok, bir hadis yok. Yani sahabe-i kiram zamanında mezhepler var. Sahabe-i kiramın kendi mezhepleri var. Aralarında fıkhı ihtilaflar var. Ee, onlardan sonra da bu kesintisiz bir şekilde böyle devam etmiş gelmiş. Mehdi hangi yetkiyle bunu kaldıracak ki? Yani sahabeden şunlar doğru anladı, bunlar yanlış anladı mı diyecek. Mehdi'ye bu yetkiyi kim vermiş? Mehdi dediğiniz insan gökten zembille inmeyecek ki. Bu imamiyenin 12. imamından bahsetmiyoruz. Bizim ehli Sünnet kaynaklarındaki Mehdi'den bahsediyoruz. O masum değil. Müştehit olabilir, kendi iştihadıyla amel eder, fetva verir ama bu diğer iştihadları naksetmez. Diğer mezhepleri ortadan kaldırmaz, kaldıramaz. Böyle diyenlerin elinde bir delil yok yani varsa böyle bir delil ondan haberdar olmak isteriz.